Asıl da sünnette, Kur'an'da sünnette gelen yahut da o konuyla alakalı hiçbir şeyin gelmediği bir meselede insanların daha sonradan bidat çıkardığı onunla ilgili bir şeyler uydurup yapa, yapa geldikleri hususlara bakın ibadetlere inanışlara, itikatli meselelere ya diyor konuyla alakalı olmayan deliller getirirler, sahihtir. Mesela yani örnek olsun diye söylüyorum bu rabıta meselesi tarikatlarda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 Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, imam diye hutbe verirken gelen bir kimse ne yapsın? Gelirse eğer, fel yerk'a, fel yerk'a, Arapçada bu emir ifadesi, emir kipi, kılsın. Rek'atayni, iki rekat namaz kılsın. Ve liyetecevvez fihime, bu iki rekatı kılarken ne yapsın? Çabuk olsun. Yani,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 cuma hutbesini orta tuttu, fazla uzatmadı nakl oluyor. Mesela diyor ki Ammar ibn Yasir radıyallahu anh Semihtu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul inne tuğle salatir <gülüyor> raculi ve kasra hutbetihi me min fıqhihi diyor ki aleyhissalatü vesselam kişinin diyor, kıldırdığı namaz uzun yani cuma namazından bahsediyor hutbesini de diyor, kısa tutması, onun fıkhının, dini, anla, dini konuda anlayış sahibi olmasının nedir Bir alametidir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Belirtisidir. çok önemli. Yani sürekli diyoruz ya, geçen haftaki Riyaz-ı Salim dersinde de اِخْيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اِخْيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ اِذَا فَقِهُ Aleyhisselatü Vesselam buna çok işaret ediyor. Yani Dinde ilim sahibi olmak ve yüzeysel bir ilim değil.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 suresini ve Gâşiye suresini okuyor. İlk rekatta âlâ, ikinci rekatta Gâşiye suresini Bazen Cuma suresinde Münafıkun suresini okuyor. Yani uzunluk bu kadar olsun. Dini yaşarken hep böyle yaşamak zorundayız. Zikir. Ela <gülüyor> bi zikrillâhi tatmâ innul kulûb. Teala'yı kalpler kalpler ancak Allahu Teala'yı anmakla, zikretmekle mutmain olur. E, bunu nasıl anlayacağız? Halka kurup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 Demek ki bir insanın hutbesini uzun, uzun tutması, namazını kısa kıldırması bu adamın dinde fakih olmadığını gösteriyor. Dininde ilim sahibi olmadığını gösteriyor. Dediğimiz gibi rivayetlerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Cuma suresini okudu tamamıyla. Ya da Munafikun suresini ikinci rekatta okudu. Bazen sebbihisme rabbike le'ala bazen de hel atak hadîful gâşiye surelerini okuduğunu görüyoruz.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 Rükudan kalktığı zaman temveyi bilmiyor. Sen ne yapıyorsun insanlara? Bu şekilde konulardan bahsediyorsun. Ve <gülüyor> diyor Onlara emirlerde emir bin mağruf. enhahum fi khutbati. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti bu. Hatta bir alemin şu çok hoşuma gider. Diyor ki peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ve ondan sonra sahabe döneminde Müslümanlar ne yaptılar? Birçok Zafer kazandılar. Savaşlarda muzaffer oldular, değil mi? Bedir savaşları, Uhud savaşları, Hendek savaşları, Yarmuk gibi, değil mi? Müslümanların aynı canlı daha sonraları, yani birçok böyle katıldığı şeyler var, savaşlar var. Diyor ki o alimin, o sözü çok hoşuma gitti. Hiçbir zaman diyor, Hatipler, Peygamber Aleyhisselam, ashabı, Kutbe'den ne yapmıyorlardı? Senesi devriye seneyi devriyesinde işte bu sene bugün yine bu hafta Bedir Savaşı'nı kutluyoruz sizlerle. Bir daha daha ihya etmekten mutluluk duyuyoruz gibi böyle yahut da hutbede bugün veya da geçen hafta Müslüman orduları muzaffa... böyle bir şey yok. Hutbede sünnet olan peygamberin hedine arkadaşlar hatibin orada yapması gereken insanlara İslam'ın kaidelerini, kurallarını, Allah'ın emirlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine yapmış olması, öğretmiş olması gerekiyor. <gülüyor> Bu Nebi aleyhissalatü vesselam iki tane hutbe veriyordu. Cevabı i̇bn Semur'a diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor iki hutbe verirdi yerleşirse aralarında iki hutbe arasında ne yapardı otururdu. ol Kur'an, Kur'an okur ve yevekkirun nas insanlara öğüt verirdi. Yapılan hatiplerin yaptığı başka bir hata merdiven basamaklarını hatipler ne yapıyor böyle çıkıyor. Her basamakta ne var? Bir dua var. İmametle okuyan arkadaşlar bilir, onları öğretirler imametle Hiçbir delili yok.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 Açıyor veyahut da zaten ellerini açarak çıkıyor. Bir daha daha bir dua ediyor kıbleye doğru dönerek. Sonra dua'dan sonra ellerini yüzüne sürüyor ki yine doğadan sonra ellerin yüzüne ile alakalı gelen rivayetler zayıf. Rivayetler var ancak zayıf. Ellerin dua'dan sonra yüzüne ile alakalı yüzüne sürüyor. Şeyh Hulusi'nin Rahimahullah diyor ki Du'aul imami ba'de su'udihil minbera la asla imamın İmamın minbere çıktıktan sonra dua etmesinin bir Aslı din de aslı usulü yoktur. İmam-ı Nevi rahimehu Allah ki, bazıları diyor ki, ki yakarısın İbn Teymiyye zaten zaten Wahhabi. Değil mi? Yani insanlar o kadar cahil bir durumdalar ki, yani İbn Teymiyye'nin mi önce Muhammed İbn Abdullah'ın önce geldiğinden haberdar değiller yani. Hatta bir tanesi diyor ki, kendi bana dedi yani. Ya diyor öyle konuşuyorsun da diyor. İbn Arabi bu kadar hata ettiyse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 İmam-ı Nevevi, Rahimahullah, Şafii alimlerinden, muteber alimlerinden bir tanesi diyor ki, yukrahu fil hutbeti umur. Hutbede diyor bazı şeyler, şu meseleler vardır ki bunlar diyor, mekruhtur. İb-teda'ahel cehaletu. Bazı cahillerin diyor ortaya çıkardığı, bidet olan şeylerdir bunlar. Minha. Bunlardan bir tanesi. El-dua, izan teha su'uduhu kable en yeclis. Merdivenleri yani minberin basamaklarını çıktığında oturmadan önce imamın ne yapması? Dua etmesi. Bu cahil insanların yaptığı bir şeydir. Bakın imamın ı Nevrahim oluyor. riyaz adlı kitabını okuduğumuz hadisin kokusunu almış, hadisi yaşamış bir alim. Demiyor ya kardeşim hutbede cuma vakti, mübarek bir vakit, güzel bir vakit. Dua yani imam dua ediyor. Ne güzel bir şey yapıyor.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 yapılan başka bir hata Cuma günü hutbede imamlar ne yapmıyorlar hutbeyi Hace'yi okumuyorlar. İnnelhamdülillah okuduğumuz bizim burada hutbeyi hacca okunması gereken Nebi sallallahu aleyhi ve okuduğu en çok okuduğu yerlerden bir tanesi de Cuma hutbesi. İnnelhamdülillahi nahmeduhu ile Bizim bugün de okuduğumuz ve çoğu zaman okuduğumuz Hutbe-i Hace. Ne yapılmıyor? İmamlar tarafından okunmuyor. Yapılan başka bir hata ki burada yaklaşık 5-6 senir var herhalde. Daha öncesini hatırlamıyorum. Her hafta hutbeyi bitirirken ne yapıyor imamlar? Sanki hutbede okunması gerekirmiş. Çarpmış gibi. Et-tâibu kemal lazem bela. Ne demek? Et-tâibu minezzembi lazem lâzembeleh. ...günahtan tövbe edenin... ...tövbesi yokmuş gibidir. Hiç günah işlememiş gibidir. Bunu her hafta okuması... Yani bu, ...bu bir tezkirdir. Öğüt verme sözüdür, cümlesidir. Ama bunu böyle bir kalıp olarak... ...her hafta söylemek... ...nedir? Yanlıştır. Bunu da yapmak lazım? Dikkat etmek... ...lazım. Yani aynı şekilde ilim helinin zikret bir mesela her hafta inna Allahu bil adli ihsan ve ve munkar bu ayet her hafta okunması yani sürekli okunması. Bunun da sürekli okunması nedir? Yanlıştır. <gülüyor>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 Salih insanlar olması için dua etmesi. Allah'ın yöneticilerimizi ıslahıyla, onların danışmanlarını ıslahıyla, onları kitabını ve sünnetini tatbik etmeye muvaffak eyle. Bidat ehlinin belirgin bir özelliklerinden bir tanesi nedir? Kürsüde, minberde, hutbede yöneticiler hakkında beddua okumaları, onların aleyhine alenen konuşmaları. Diyor ki Molla aleyhül kari ve asluhâzel fesâdû ve aslu hada'l fesadi inma waqa' bayna'l ibadi bi saamati tarki sunnati fi Diyor münkerin bu yapılan hatanın diyor sebebi sünnete uymayı terk etmek ve bidatlere uymak yapışmaktan dolayıdır diyor. Bazı diyor sultanlar, padişahlar ve umera yöneticiler Han yul karasun fawqa'l minber ala al sinati'l hatiplerin kendi ismini özellikle anmasını istedi hutbede Sonra diyor fakilalhumm sonra da devam ediyor. Diyor ki sonra da diyor bazı şeyler halifeler yani yöneticiler kendi isimlerinin anılmasını istedik istedi ama Hatip cümleye birden onun ismiyle başlayamaz. Ne yapacak? Hulafa'nın Ebubekir, Umar, Osman ve Ali sürekli her hafta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 Ve o, Cuma günü ellerini dua ediyor. Cuma günü hutbede ellerini kaldırmış bir şekilde dua ederken görüyor. Kıbaha Allah diyor ki, Kıbaha Allah hatayn el Allah diyor bu iki eli ne yapsın? Mahvet. Şöyle. Duaya bakın arkadaşlar, sahih-i Müslim'de. Lekad <gülüyor> niye diyor ki, Lekad ra'eytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o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 Bunu kaldırması. Bu görüş diyor ki Mehli, İmam Malik'in görüşü ve İmam Şafii'nin ashabının görüşü de bu. Hutbedeyken doğada ne yapılmaması? Ellerin kaldırılmaması. İbn Teymiye Rahimahullah diyor ki ve yukrahu lil imam rafu yadayhi halat du'a fi'l hutba. Hutbede dua esnasında imamın ellerini kaldırması kerih'tir. Diğerinin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem inma kana yushiru bi'usbu'ihi iza Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dua ederken ne yapardı? İşaret parmağını işaret ederek dua ederdi. Ve kâle Ebu, Şame. Ebu Şame diyor ki ve tabi'ahu Suyuti İmam Suyuti de diyor. İmamların diyor hutbede ellerini kaldırarak dua etmesi, amma rafu ellerini kaldırmaları en de dua, dua esnasında te on kadima eski bir bidattir. Yani uzun zamandan beri işlenen bir bidattir. İbn Abidin de Hanefilerden bunun kerahatine ne yapıyor? ediyor? Yani kerahat olduğunu söylüyor ki bunun da tahrimen mekruh olduğu ilim ehli tarafından ne yapılıyor? Zikrediliyor. Buna ne yapılması lazım? Dikkat edilmesi lazım. Evet. Buna da değindik. Bunu eğitirelim. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Soru sorular arkadaşlar varsa evet. ...Cuma hukukesinde geldiğinde... ...Pesliği girdiği zaman... ...gitip... ...şeye oturtulmaz. Yani bu Allah Resulü Aleyhisselatü Selamın ...Tahiyyat-ül Mescid kılmadığını verir mi? Yani i̇lim ehli diyor ki, imam ne yapmaz camiye girdiğinde... tahiyetül ül Mescid kılmaz. Evinden çıkar. Ne yapar? Minber oturur. Hatta diyor onun için... ...Bazı ilim ehli diyor ki onun için Cuma'dan önce... ...Allah'ın dilediği kadar... Namaz kılma meselesi imam için geçerli değildir. Camiye ilk gelen için geçerlidir diyorlar. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin evi de camiye komşuydu. Camiden olduğunu, cami hükmünde olduğunu söyleyenler de var. Evet. Hütbeye <gülüyor> çıkıp imam selam verdiği zaman hütbe başlamış oluyor. Henüz hütbe başlamamış oluyor. Hütbe ne zaman başlıyor? İnnelhamdelillah <gülüyor> diye. Artık Allah'a ile, peygamberine salat ile, Allah'a hamd, senâ, peygamberine salavat. O zaman hutbe ne yapıyor? Başlıyor. Yani imam mesela diyelim, bu soru şunu da hatırlattı bana. Diyelim ki imam hutbeye çıktı, selam verdi, oturdu daha, ezan okunuyor. Yanındaki de konuşuyor. Başladılar konuşmaya. Çekler ödendi mi? Kartlar ödedik mi? Ne zaman gelecek mal? Sen de dersle de dedin şimdi, hutbede yanındakine sus dersen. Ne yapmış olsun? Boş.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 Sünnette olan peygamber Aleyhisselam yaptığı gibi yani doğasında el parmağını işaretlemesi ondan sonra da duayı da fazla uzatmadan bitirmesi. Evet İlker abi. Cuma'dan sonraki iki rekat gelecek o konu. Gelecek. Evet. Cuma'dan sonraki sünnet bahsi gelecek inşallah. Evet, yani evet. Önce ve cuma, imam çıktığı zaman ayet okuyor yani, ya, yani ya e dedi ki siz de bu ayet. Allah'ın önce ve benim içinde de oran ay. Ona da bakalım inşallah. Onunla alakalı şu an şey söylemeyeyim ben. Evet başka orada nasıl diyeyim? Yani birçok ülkede görüyoruz bunu. Ve en son olarak şeyin hatırlatılması, Allah'a <gülüyor> ve Resulü'ne salavatın hatırlatılması Hı. ve imamın her hutbenin vaktiinde dua etmesi. Bunlar ürün işte onlara dedik yani İmam Nebi Aleyhisselam dua ettiğinde parmağını vardı kaldırırdı ama sürekli hani bunu belli bir kalıba sokarak hani bizim memleketimizde genelde ne yapıyordu işte Aizel İslami ve Müslimîn gibi aynı kalıplarda aynı şeyde bunlar Nebi Aleyhisselam'ın sünnetinde yani o kalıplarla yaptığı bir dua değil peygamberi salatla alakalı da onlara inşallah önümüzdeki hafta cevap verelim <gülüyor> Evet. Yani sünnet olan ikinci ötbeyde de Allah'ı hamd ederek Peygamber'e sena ederek başlamaz. Evet. Avrupa'da cuma namazı kılmanın hükmü nedir? Burada ezan okunmuyor diyor. Yani, <gülüyor> Avrupa'da cuma namazı kılmanın hükmünden önce Avrupa'da yaşamanın hükmünü <gülüyor> şey yapmak lazım. İlim ehli diyor ki Avrupalı kardeşlerimize oradan hicret edin, oradan göç edin. Orada onlarla yaşamayın. O bölgelerde, o topraklarda bulunmayın diyor. Yani eğer yaşamış olduğu yerde cami yoksa, cami hükmünde bir yerde yoksa, ölen namazını kılacak, yapacak bir şey yok. Ama onun üzerine düşen, oradan ayrıl, ayrılması, cuma namazını kılacağı yeri aramadan önce, oradan hicret etmesi. Evet. Subhaneke Allah'a emanet ve hamdik. en la ilahe illa ent. Estağfurullah